İnsanlar içinde bir kısım beyinsizler takımı bunları bulundukları kıbreden çeviren nedir diyecekler. De ki doğu da batı da Allah'ındır. O kimi dilerse onu hidayete erdirir. Ve işte böyle sizi ortada yürüyen bir ümmet kıldık ki siz bütün insanlar üzerine adalet örneği ve hakkın şahitleri olasınız. Peygamber de sizin üzerinize şahit olsun. Daha önce içinde durduğun Kabe'yi kıble yapmamız da şunun içindir. Peygamber'in izince gidecekleri, iki ökçesi üzerinde geri döneceklerden ayıralım. Bu iş elbette Allah'ın hidayet ettiği kimselerin dışındakilere çok ağır gelecekti. Allah imanınızı kaybedecek değildir. Hiç şüphesiz Allah bütün insanlara çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Doğrusu biz yüzünün semaya yöneldiğini orada şekilden şekile geçerek aranıp durduğunu görüyorduk. Artık seni hoşnut olacağın bir kıbleye çevireceğiz. Haydi bakalım, yüzünü mescidi harama doğru çevir. Siz de ey müminler, nerede olursanız olun. Yüzünüzü o tarafa doğru çevirin. Kendilerine kitap verilmiş olanlar da kesinlikle bilirler ki, Rablerinden gelen o emir haktır. Ve Allah onların yaptıklarından ve yapmakta olduklarından gafir değildir. Celalim için sen o kitap verilmiş olanlara bütün delilleri de getirsen yine de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 onu, o peygamberi, oğullarını tanır gibi tanırlar. Böyleyken içlerinden bir takımı gerçeği bile bile gizlerler. O, hak, Rabbindendir. Artık şüpheye düşenlerden olma sakın. Ümmetlerden her birinin bir yönü vardır. O, ona yönelir. Haydin, hep hayırlara koşun, yarışın. Her nerede olsanız, Allah sizi toplar bir araya getirir. Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir. Hemen her nereden yola çıkarsan, namazda hemen Mescid-i Haram'a yüzünü çevir. Bu emir şüphesiz hak, Rabbinden olduğu gerçektir. Allah yaptıklarınızdan habersiz de değildir. Her nereden yola çıkarsan, Yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir ve her nerede olsanız yüzünüzü ona doğru çevirin ki insanlar için aleyhinizde bir delil olmasın. Ancak içlerinden haksızlık edenler başka siz de onlardan korkmayın benden korkun. Hem üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım hem gerek ki doğru yolu bulasınız. Nitekim, içinizden size bir peygamber gönderdik. O size ayetlerimizi okuyor, sizi temizliyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor, size bilmediğiniz şeyleri öğretiyor. O halde beni anın, ben de sizi anayım. Bana şükredin de nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım isteyin. Şüphe yok ki Allah... ...sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere... ...ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz sezemezsiniz. Çaresiz biz sizi biraz korku, biraz açlık... ...biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmeyle imtihan edeceğiz... Müjdele o sabredenleri. Onlar başlarına bir musibet geldiği zaman, biz Allah'a aitiz ve sonunda ona döneceğiz derler. İşte onlar var ya, Rablerinden mağfiretler ve rahmet onlaradır. İşte hidayete erenler de onlardır. Gerçekten Safa ile Merve, Allah'ın alametlerindendir. Onun için her kim, haç veya umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret ederse, bunları tavaf etmesinde ona bir günah yoktur. Hem kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz Allah iyiliğin karşılığını verir. O her şeyi bilir. İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayetin kendisi olan ayetleri, insanlar için biz kitapta açıkladıktan sonra gizleyenler var ya, Mutlaka onlara Allah lanet eder. Lanet edebilecek olanlar da lanet ederler. Ancak tevbe edip halini düzelterek gerçeği söyleyenler başka. İşte onları ben bağışlarım. Ben çok merhamet edeceğim. Tevbeleri çokça kabul ederim. Ama ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak can vermiş olanlara gelince... İşte Allah'ın laneti, meleklerin laneti ve insanların laneti hep onların üzerine olsun. Onlar ebedi olarak O'nun altında kalırlar. Ne azapları hafifletilir ne de kendilerine göz açtırılır. Herhalde hepinizin ilahı bir tek ilahtır. O'ndan başka bir ilah yoktur. O Rahman ve Rahim'dir. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar şeylerle denizde akıp giden gemide, Allah'ın yukarıdan bir su indirip de, onunla yeri ölümünden sonra diriltmesinde, diriltip de üzerinde deprenen hayvanları yaymasında, rüzgarları değiştirmesinde, gökle yer arasında, Emre hazır olan bulutta, şüphesiz akıllı olan bir topluluk için, elbette Allah'ın birliğine deliller vardır. İnsanlardan kimi de Allah'tan başka şeyleri ona eş tutuyorlar da, onları Allah'ı sever gibi seviyorlar. Oysa iman edenlerin Allah sevgisi daha kuvvetlidir. O zulmedenler, azabı görecekleri zaman, bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının gerçekten çok şiddetli bulunduğunu keşke anlasalardı. O zaman kendilerine uyulan kimseler azabı görerek kendilerine uyanlardan kaçıp uzaklaşmışlar ve aralarındaki bütün bağlar parça parça kopmuştur. Onlara uyanlar da şöyle demektedirler. Ah bizim için dünyaya bir dönüş olsaydı da Onların bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. İşte böylece Allah onlara bütün amellerini üzerlerine yığılmış hasretler, pişmanlık ve üzüntüler halinde gösterecektir. Onlar bu ateşten çıkacak değillerdir. Ey insanlar! Bütün yeryüzündeki nimetlerimden helal olmak, temiz olmak şartıyla yiyin. Fakat... ''Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o size belli bir düşmandır. O size hep çirkin ve murdar işleri emreder. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler söylemenizi ister. Onlara ''Allah'ın indirdiğine uyun'' dendiği vakitte de, ''Yok, atalarımızı neyin üzerinde bulduysak ona uyarız'' dediler. ''Ya ataları bir şeye akıl erdiremez?'' ve doğruyu seçemez idiyseler de mi onlara uyacaklar? O kafirlerin hali sadece bir çağırma veya bağırmadan başkasını işitmeyerek haykıranın haline benzer. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, akıl da etmezler. Ey iman edenler! Size kısmet ettiğimiz rızıkların, hoş ve temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin, eğer yalnız O'na kulluk ediyorsanız. O, size yalnız şunları haram kıldı. Ölü hayvan, kan, domuz eti, bir de Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlar. Sonra kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa, başkasının hakkına tecavüz etmemek, ve zaruret ölçüsünü geçmemek şartıyla ona da bir günah yükletilmez. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip de bununla biraz para alanlar gerçekten karınları dolusu ateşten başka bir şey yemezler. Kıyamet günü Allah onlara ne söz söyler, ne de kendilerini temize çıkarır. Onlara sadece acı veren bir azap vardır. İşte onlar hidayeti verip sapıklığı, affedilmeyi bırakıp azabı satın alan kimselerdir. Bunlar ateşe karşı ne kadar da sabırlıdırlar. Şüphesiz ki Allah kitabı hak bir sebeple indirmiştir kitap hakkında ihtilafa düşenlerse, şüphesiz haktan uzak bir anlaşmazlık içindedirler. Yüzlerinizi bazen doğu, bazen batı tarafına çevirmeniz erginlik değildir. Fakat eren o kimselerdir ki, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve bütün peygamberlerine iman edip, yakınlığı olanlara, öksüzlere, yoksullara, yolda kalmışa, dilenenlere ve esirleri kurtarmaya seve seve mal verirler. Namazı kılarlar, zekatı verirler. Bir de antlaştıkları zaman sözlerini yerine getirenler, hele sıkıntı ve hastalık durumlarında ve harbin şiddetli zamanında sabır ve kararlılık gösterenler var ya, işte doğru olanlar da bunlardır. Korunanlar da bunlardır. Ey iman edenler! Öldürmede kısas size farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ama her kim ölenin kardeşi tarafından bir şey karşılığı bağışlanırsa, o zaman örfe uyması, ona diyeti güzellikle ödemesi gerekir. Bu, Rabbiniz tarafından bir hafifletme ve bir rahmettir. Her kim bunun arkasından yine saldırırsa, artık ona acı veren bir azap vardır. Ey temiz akıl sahipleri! Kısasta sizin için bir hayat vardır. Ümid edilir ki korunursunuz. Birinize ölüm geldiği vakit, bir hayır, bir mal bırakacaksa, babası, anası ve en yakın akrabası için, Meşru bir surette vasiyet etmek Allah'tan korkan kimseler üzerine yerine getirilmesi Vacip bir hak olarak size farz kılındı Şimdi her kim bunu duyduktan sonra onu değiştirirse Her halde vebali sırf o değiştirenlerin boynunadır Şüphe yok ki Allah her şeyi işitir ve bilir her kimde vasiyet edenin bir hata işlemesinden veya bir günaha girmesinden endişe eder de, tarafların arasını düzeltirse ona bir bebal yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. Size farz kılınan oruç sayılı günlerdedir. İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunansa diğer günlerde tutamadığı günler sayısınca tutar. Ona dayanıp kalacaklar yani ihtiyarlık, iyileşme ümidi kalmayan bir hastalık gibi sebeplerden dolayı oruç tutmaya gücü yetmeyenler üzerine de bir yoksulu doyuracak kadar fidye gerekir. Her kim de hayrına fidyeyi artırırsa hakkında daha hayırlıdır. Bununla beraber eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O Ramazan ayı ki insanları irşad için hak ile batılı ayıracak olan, hidayet rehberi ve deliller halinde bulunan Kur'an onda indirildi. Onun için sizden her kim bu aya şahit olursa, onda oruç tutsun. Kim de hasta yahut yolculukta ise, tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Sayıyı tamamlamanızı, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir etmenizi ister. Umulur ki şükredersiniz. Şayet kullarım sana benden sorarlarsa, gerçekten ben çok yakınımdır. Bana dua edince, duacının duasını kabul ederim. O halde onlar da benim davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler ki, doğru yola gidebilsinler. Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız size helal kılındı. Onlar sizin için bir örtü, siz de onlar için bir örtü durumundasınız. Allah nefsinize güvenemeyeceğinizi bildiği için, müracaatınızı kabul buyurdu ve sizi bağışladı. Şimdi onlara yaklaşın ve Allah'ın sizler için yazdığını isteyin. Ta fecrin beyaz ipliği, siyah iplikten size seçilinceye kadar, yiyin, için. Sonra da, Ertesi geceye kadar orucu tam tutun. Bununla beraber siz mescitlerde itikaf halindeyken onlara yaklaşmayın. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sakın onlara yaklaşmayın. Allah ayetlerini insanlara böyle açıklıyor ki sakınıp korunsunlar. Bir de aranızda mallarınızı batıl sebeplerle yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günah ile yemek için o malları hakimlere rüşvet olarak vermeyin. Sana hilallerden soruyorlar, de ki, onlar insanlar için de, haç için de vakit ölçüleridir. Bununla beraber iyilik evlere arkalarından gelmeniz değildir. Fakat iyiliğe eren, kötülükten korunan kimsedir. Evlere kapılarından gelin. Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. Size savaş açanlarla Allah yolunda çarpışın. Fakat haksız saldırıda bulunmayın. Çünkü Allah haksız saldırıda bulunanları sevmez. Onları nerede yakalarsanız öldürün. Ve sizi çıkardıkları yerden Mekke'den onları çıkarın. O fitne öldürmeden daha şiddetlidir. Yalnız mescidi haram yanında onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Fakat sizi öldürmeye kalkışırlarsa hemen onları öldürün. Kafirlerin cezası böyledir. Artık şirkten vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Hem bir fitne kalmayıp, din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla çarpışın. Vazgeçerlerse, düşmanlık ancak zalimlere karşıdır. Hürmetli ay, hürmetli aya ve bütün hürmetler birbirine karşılıktır. O halde, kim size saldırdıysa, siz de ona yaptığı saldırının aynıyla saldırın da, ileri gitmeye Allah'tan korkun. Ve bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir. Allah yolunda mal harcayın da kendinizi ellerinizle tehlikeye bırakmayın ve güzel hareket edin. Çünkü Allah güzellik ve iyilik edenleri sever. Haç ve umreyi de Allah için tamam yapın. Eğer bunlardan alık konursanız o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Bununla beraber bu kurban kesilici yere varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden hasta olana veya başından bir rahatsızlığı bulunana tıraş için oruç veya sadaka yahut da kurbandan ibaret bir fidye gerekir. Engellemeden kurtulduğunuz zamanda her kim hacca kadar umre ile sevap kazanmak isterse ona da kolayına gelen bir kurban gerekir. Bunu bulamayana ise üç gün haçta yedi de döndüğünüzde ki tam on gün oruç tutması lazım gelir. Bu hüküm ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah'ın azabı gerçekten çok şiddetlidir. Haç bilinen aylardadır. Her kim o aylarda hacca başlayıp, Kendisine farz ederse artık haçta kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Siz hayırdan ne işlerseniz Allah onu bilir. Kendinize azık edinin. Şüphesiz ki azıkların en hayırlısı Allah korkusudur. Ey akıl sahipleri benden korkun. Rabbinizin lütfunu istemenizde size bir günah yoktur. Arafat'tan indiğiniz zaman Meşari Haram yanında müzdelifede Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği şekilde zikredin. Doğrusu siz bundan önce gerçekten sapmışlardandınız. Sonra insanların akıp geldiği yerden siz de akıp gelin. Allah'tan bağışlanmanızı isteyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır çok merhamet edicidir nihayet hac ibadetlerinizi bitirdiğiniz zaman önceleri babalarınızı andığınız gibi hatta daha kuvvetli bir anışla Allah'ı anın insanlardan kimisi ey Rabbimiz bize dünyada ber der onun için ahirette hiçbir kısmet yoktur yine onlardan ey Rabbimiz bize dünyada bir güzellik ve ahirette de bir güzellik ver. Ve bizi ateş azabından koru diyenler vardır. İşte onlar için kazandıklarından bir nasip vardır. Allah hesabı çok çabuk görür. Bir de sayılı günlerde, teşrik günlerinde Allah'ı zikredin, tekbir alın. Bunlardan kim iki gün içinde, minadan dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim geri kalırsa ona da günah yoktur. Ama bu takva sahipleri içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki siz ancak onun huzuruna varıp toplanacaksınız. İnsanlardan kimi de vardır ki dünya hayatı hakkındaki sözleri senin hoşuna gider. Ve o kalbindekine Allah'ı şahit tutar. Halbuki o İslam düşmanlarının en yamanıdır. İş başına geçti mi yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak, ekini ve nesli helak etmek için koşar. Allah ise bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork dendiği zaman da kendisini onuru gururu günah işlemeye sevk eder. Cehennem de onun hakkından gelir. O ne kötü bir yataktır. Yine insanlardan kimi de vardır ki, Allah'ın rızasına ermek için kendini feda eder. Allah ise kullarına çok merhametlidir. Ey iman edenler! Hepiniz barış ve selamete girin de, Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin aranızı açan belli bir düşmandır. Size bunca deliller geldikten sonra yine kayarsanız iyi bilin ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Onlar sadece gözetiyorlar ki Allah buluttan gölgelikler içinde meleklerle birlikte geliversin de iş versin. Halbuki bütün işler Allah'a döndürülüp götürülür. İsrail sor. Biz onlara ne kadar açık ayetler vermiştik. Fakat Allah'ın nimetini her kim kendisine geldikten sonra değiştirirse, şüphe yok ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Dünya hayatı inkar edenler için bezendi. Onlar iman edenlerle eğleniyorlar. Halbuki takva sahibi olan o müminler kıyamet günü onların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnsanlar tek bir ümmetti. Ayrılmaları üzerine Allah rahmetinin müjdecileri ve azabının habercileri olmak üzere peygamberler gönderdi. Ve beraberlerinde hak ile ilgili kitap indirdi ki insanların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 Dilediğini doğru yola iletir. Yoksa siz kendinizden önce gelip geçenlerin hali, uğradıkları sıkıntılar, Başınıza gelmeden cennete girivereceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluklar, öyle sıkıntılar dokundu ve öyle sarsıldılar ki, Hatta peygamber ve beraberinde iman edenler, Allah'ın yardımı ne zaman derlerdi. Bak işte, gerçekten Allah'ın yardımı yakındır. Ey Muhammed! Sana nereye infak edeceklerini soruyorlar. De ki, hayır olarak verdiğiniz nafaka, ana baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak daha ne yaparsanız, Herhalde Allah onu bilir. Savaş size fars kadındı. Gerçi o size hoş gelmez. Olabilir ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız, oysa ki o sizin için bir hayırdır. Yine olabilir ki siz bir şeyi seversiniz, oysa ki o sizin için bir kötülüktür. Allah bilir. Siz bilmezsiniz. Ey Muhammed! Sana haram aydan ve o ayda savaşmaktan soruyorlar. De ki, o ayda savaşmak büyük bir günahtır. Bununla beraber Allah yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, insanları mescidi haramdan men etmek ve halkını oradan çıkarmak, Allah yanında daha büyük bir günahtır ve fitne Öldürmekten daha büyük bir vebaldir. Onlar güçleri yeterse, Sizi dininizden döndürmek için sizinle savaşmaktan hiçbir zaman geri durmazlar. Sizden de her kim dininden döner ve kafir olarak can verirse, Artık onların bütün amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Şüphesiz ki iman edenlere, Allah yolunda hicret edip cihad edenlere gelince, işte onlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ey Muhammed! Sana şarap ve kumardan soruyorlar. De ki, bu ikisinde büyük bir günah, bir de insanlar için bazı menfaatler vardır. Fakat günahları menfaatlerinden daha büyüktür. Yine sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki ihtiyaçtan fazlasını infak edin. İşte böylece Allah size ayetlerini açıklıyor. Umulur ki siz düşünürsünüz. Dünya ve ahiret hakkında düşünürsünüz. Sana bir de yetimlerden soruyorlar. De ki, onlar hakkında yapacağınız bir ıslah, işlerine karışmamaktan daha hayırlıdır. Eğer onlara karışırsanız, onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah bozguncuyla ıslah edeceği bilir, birbirinden ayırt eder. Eğer Allah dileseydi, sizi zora koşardı. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Müşrik kadınları iman etmedikçe nikahlamayın. Bir müşrik kadın sizin hoşunuza gitse bile, iman etmiş olan bir cariye herhalde ondan daha hayırlıdır. Müşrik erkeklere de mümin kadınları nikah ettirmeyin. Bir müşrik sizin hoşunuza gitse bile, mümin bir köle, Elbette ondan daha hayırlıdır. Onlar sizi ateşe davet ederler. Allah kendi izniyle cennete ve mağfirete davet ediyor. Ve ayetlerini insanlara açıklıyor. Umulur ki onlar düşünüp öğüt alırlar. Ey Muhammed! Sana kadınların aybaşı halinden de soruyorlar. De ki o bir eziyettir. Onun için aybaşı halinde oldukları zaman, Kadınlardan çekilin ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. İyice temizlendikleri zamansa Allah'ın emrettiği yerden onlara varın, yaklaşın. Şüphesiz ki Allah çok tövbe edenleri de sever, çok temizlenenleri de sever. Kadınlarınız sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza dilediğiniz gibi varın ve kendiniz için ileriye hazırlık yapın. Allah'tan korkun ve bilin ki siz mutlaka O'nun huzuruna varacaksınız. Ey Muhammed! Müminleri müştere! Sözünüzde durmanız, kötülükten sakınmanız ve insanların arasını düzeltmeniz için Allah'ı yeminlerinize hedef veya siper edip durmayın. Allah her şeyi işitir ve bilir. Allah sizi Yeminlerinizi de bilmeyerek ettiğiniz Lav Herhangi bir kasıt olmadan Kanaate göre yanlış yere yapılan yeminden Sorumlu tutmaz Fakat Kalbinizin kazandığı yalan yere yapılan yeminden Sorumlu tutar Allah Çok bağışlayıcıdır Çok halimdir Kadınlarından ila edenler Onlara yaklaşmamaya yemin edenler için dört ay beklemek vardır. Eğer bu yeminlerinden dönerlerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Yok eğer boşamaya karar vermişlerse, şüphesiz ki Allah, söylediklerini işitir, kurduklarını bilir. Boşanan kadınlar, kendi kendilerine adet süresi beklerler ve Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri kendilerine helal olmaz. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa gizlemezler. Kocaları da barışmak istedikleri takdirde, o süre içerisinde onları geri almaya daha layıktırlar. O kadınların üzerlerindeki meşru hak gibi, kendilerinin de hakları vardır. Yalnız erkekler için onların üzerinde bir derece vardır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Boşamak, talak iki defadır. Ondan sonrası ya iyilikle tutmak veya güzellikle salmaktır. Onlara verdiklerinizden bir şey almanız da size helal olmaz. Ancak Allah'ın çizdiği hudutta duramayacaklarından korkmaları başka. Eğer siz de bunların Allah'ın çizdiği hudutta duramayacaklarından korkarsanız, Kadının ayrılmak için hakkından vazgeçmesine artık sene de günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın çizdiği hudududur. Sakın bunları aşmayın. Her kim Allah'ın hududunu aşarsa işte onlar zalimlerdir. Eğer kadını bir daha boşarsa bundan sonra artık başka bir kocaya varıncaya kadar ona helal olmaz. Eğer ikinci koca da onu boşarsa Allah'ın hududunu sağlam tutacaklarını ümit ettikleri takdirde öncekilerin birbirlerine dönmelerinde her ikisine de günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın tayin ettiği hudududur. Bunları bilen bir kavim için açıklıyor. Kadınları boşadığınız zaman, iddetlerini, bekleme sürelerini bitirdiklerinde artık kendilerini ya iyilikle tutun veya güzellikle salın. Yoksa haklarına tecavüz için zararlarına olarak onları tutmayın. Her kim bunu yaparsa nefsine zulmetmiş olur. Sakın Allah'ın ayetlerini alay konusu edinmeyin. Allah'ın üzerinizdeki nimetini size kendisiyle öğüt vermek üzere indirdiği kitap ve hikmeti hatırlayıp düşünün. Hem Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi bilir. Kadınları boşadığınız zaman iddetlerini bitirdiklerinde aralarında meşru bir şekilde rızalaştıkları takdirde kendilerini kocalarıyla nikahlanacaklar diye sıkıştırıp engellemeyin. İşte bu içinizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere verilen bir öğüttür. Bu sizin hakkınızda daha hayırlı ve daha nezihtir. Allah bilir siz bilemezsiniz. Anneler çocuklarını emzirmenin tamamlanmasını isteyenler için tam iki yıl emzirirler. Çocuk kendisine ait olan babaya da emzirenlerin yiyecekleri ve giyecekleri geleneklere uygun olarak bir borçtur. Bununla beraber herkes ancak gücüne göre mükellef olur. Çocuğu sebebiyle bir anne de çocuğu sebebiyle bir baba da zarara sokulmasın. Varise düşen de Yine aynı borçtur. Eğer ana ve baba birbirleriyle istişare edip her ikisinin de rızasıyla çocuğu memeden ayırmak isterlerse kendilerine bir günah yoktur. Eğer çocuklarınızı başkalarına emzirtmek isterseniz vereceğinizi güzel güzel verdikten sonra bunda da size bir günah yoktur. Bununla beraber Allah'tan korkun ve bilin ki Allah yaptıklarınızı görür. İçinizden vefat edip de geride eşler bırakan kimselerin hanımları, kendi başlarına dört ay on gün beklerler. İddet yani bekleme sürelerini bitirdikleri zaman, artık kendileri hakkında meşru bir şekilde yapacakları hareketten size bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Böyle kadınlara evlenme isteğinizi üstü kapalı biçimde çıtlatmanızda veya gönlünüzde tutmanızda, size bir vebal yoktur. Allah biliyor ki siz onları mutlaka anacaksınız. Fakat meşru bir söz söylemekten başka bir şekilde kendileriyle gizlice sözleşmeyin. Farz olan iddet sona erinceye kadar da nikah akdine azmetmeyin. Kesin karar vermeyin. Bilin ki Allah gönlünüzdekini bilir. Öyleyse onun azabından sakının Yine bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok yumuşaktır. Eğer kadınları kendilerine dokunmadan, onlara bir mehir takdir etmeden boşarsanız, bunda size bir vebal yoktur. Şu kadar ki onlara mal verip faydalandırın. Eli geniş olan haline göre, eli dar olan da haline göre ve güzellikle faydalandırmalıdır. Bu İyilik yapanlar üzerine bir borçtur Eğer onları kendilerine dokunmadan önce boşar Ve mehri de kesmiş bulunursanız O zaman borç O kestiğiniz miktarın yarısıdır Ancak kadınlar Veya nikah akdini elinde bulunduran kimse Bağışlarsa başka Ey erkekler Sizin bağışlamanızsa Takvaya daha yakındır Aranızdaki fazileti unutmayın Şüphesiz ki Allah, her ne yaparsanız hakkıyla görür. Namazlara ve orta namaza, ikindi namazına devam edin. Ve Allah için boyun eğerek kalkıp namaza durun. Eğer bir korku halindeyseniz, yaya veya binekli olarak giderken kılın. Korkudan emin olduğunuz zaman da, böyle bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah'ı zikredin, namazlarınızı, yine her zamanki gibi huşu içinde kılın. İçinizden hanımlarını geride bırakarak vefat edecek olanlar, eşleri için evlerinden çıkarılmaksızın senesine kadar kendilerine yetecek bir malı vasiyet ederler. Bununla birlikte eğer kendileri çıkarlarsa, kendi haklarında yaptıkları meşru bir hareketten dolayı size bir sorumluluk yoktur. Allah çok güçlüdür Hüküm ve hikmet sahibidir. Boşanmış kadınlar içinde meşru ve geleneğe uygun şekilde bir meta, intifa hakkı vardır ki verilmesi Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur. İşte akıllarınız ersin diye Allah size ayetlerini böylece açıklıyor. Görmedin mi o kimseleri ki kendileri binlerce kişiyken ölüm korkusuyla yurtlarından çıktılar. Allah da kendilerine ölün dedi. Sonra da onlara bir hayat verdi. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı bir lütuf sahibidir. Fakat insanların pek çokları şükretmezler. O halde Allah yolunda çarpışın ve bilin ki Allah her şeyi işitir ve bilir. Kimdir o adam ki Allah'a güzel bir ödünç versin de Allah da ona birçok katlarını ödesin. Allah darlık da verir, genişlik de verir. Hepiniz de ona döndürülüp götürüleceksiniz. Baksana İsrail oğullarının Musa'dan sonra ileri gelenlerine, hani onlar bir peygamberlerine, bize bir kumandan gönder de Allah yolunda savaşalım dediler. O da size savaş farz kılınırsa, acaba, yapmamazlık eder misiniz dedi. Onlar bize ne oldu da yurtlarımızdan çıkarıldığımız ve çocuklarımızdan ayrıldığımız halde Allah yolunda savaşmayalım dediler. Bunun üzerine savaş kendilerine Pars kılınınca da onlardan pek azı hariç yüz çevirdiler. Ama Allah o zalimleri bilir. Peygamberleri onlara Allah size hükümdar olmak üzere talutu gönderdi demişti. Onlar, ona bizim üzerimize hükümdar olmak nereden geldi? Oysa hükümdarlığa biz ondan daha kız. Ona maldan bir genişlik, bir bolluk da verilmemiştir dediler. Peygamberleri de, onu sizin başınıza Allah seçmiş ve ona bilgi ve vücut bakımından bir güç, bir genişlik vermiştir dedi. Hem Allah mülkünü dilediğine verir. Allah'ın rahmeti geniştir. O her şeyi bilir. Peygamberleri onlara şunu da söylemişti. Haberiniz olsun, onun hükümdarlığının alameti, size o tabutun sandığın gelmesi olacaktır ki, onda Rabbinizden bir sekine, sükunet, gönül rahatlığı, Musa ve Harun ailelerinin bıraktıklarından bir bakiye kalıntı vardır. O bakiyenin Hz. Musa'ya verilen levhaların kırıkları, Musa'nın asası ve Tevrat'tan bir parça olduğu rivayet edilir. Onu melekler getirecektir. Eğer iman etmiş kimselerdenseniz bunda sizin için kesin bir ibret, bir alamet vardır. Halut orduyla hareket edince dedi ki Allah sizi mutlaka bir nehirle imtihan edecek. Kim ondan içerse benden değildir. Kim de onu tatmazsa işte o bendendir. Ancak eliyle bir avuç alan başka bu kadarına ruhsat vardır. Derken içlerinden pek azı hariç hepsi de barır varmaz ondan içtiler. Talut ve beraberindeki iman eden kimseler, nehri geçtiklerinde bizim bugün Calut'la ordusuna karşı duracak gücümüz yok dediler. Allah'a kavuşacaklarına inanıp bilenlerse şu cevabı verdiler. Nice az topluluklar, Allah'ın izniyle nice çok topluluklara galip gelmişlerdir. Allah sabırlılarla beraberdir. Calut ve ordusuna karşı savaş meydanına çıktıkları zaman şöyle dediler. Ey Rabbimiz üzerlerimize sabır dök, ayaklarımızı sabit tut ve kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Derken Allah'ın izniyle onları tamamen bozdular. Davud Calut'u öldürdü ve Allah kendisine hükümdarlık ve hikmet peygamberlik verdi ve ona dilediği şeylerden de öğretti. Eğer Allah'ın insanları birbirleriyle savması olmasaydı, yeryüzü mutlaka bozulur giderdi. Fakat Allah, bütün alemlere karşı büyük bir lütuf sahibidir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana hakkıyla okuyoruz. Şüphesiz ki sen o gönderilen Resullerdensin.